Elhamdülillah <gülüyor> ve salatu ve selamu ala Resulillah. Konumuz soğan, sarmısak gibi kokusu kötü olan şeyleri yiyip camiye, namaza istirahat etmek. Allah'ın sağlığı şöyle buyuruyor. Ya beni Adem. Kuduzli <gülüyor> anda ey adam oğulları, her mescide gelişinizde güzel giysilerinizi giyiniz. Cabidden Allah ondan razı olsun. Şöyle rivayet ediliyor. Allah'ın Resulü şöyle dedi. Men ekela qauman havbakala Hal yâtizilme, avkala, hal yâtizil mezdilme, ve Kim ki, fa, veya karmusaf, yeniste, bizden uzak dursun, ne bizimize gelmesin, evinde otursun. Müslü'nün rivayetinde ise bu hadis söylenir. Men akele al basala ve al sawma vel kurraka felâ yakrabenne mescidena fe inna fe inna al melâikete sete'ezzâ mimmâ yete'ezzâ minhü benû Kimse? Soğan veya meleklerimize yaklaşmasın. Çünkü melekler Adem oğlunun eza duyduğu şeylerden eza duyarlar. Ömer bin Hattab radıyallahu An bir cuma günü insanları toplatıp şöyle dedi. "Sonra siz en insanlar iki ağaçtan gelsiniz ki ben ikisini de pis olarak görüyorum. Bunlar soğan ve sarımsaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yiyip mescide gelmiş birini sezdiği zaman emrederek onu dışarı çıkarttırırdı. Kim ki bunları yiyecek olursa bunları iyice pişirerek kokusunu öldürsün de yesin. Bu durumdan daha kötüsü haram olan sigarayı içenlerin o kötü kokuları ile birlikte camiye gelip Allah'ın namaz kılan kullarına ve meleklere eziyet vermeleridir. Allah-u Teala cümlemizi hasta sahabi olanlardan eylesin, müminlere eziyet verenlerden eylemesin her türlü kötü alışkanlıklardan ve Kötü bir takım kokular ihbar ederek camiye gelmekten bizleri beri eylesin. Bu ahudawana alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala nabiina muhammad wa ala alihi wa sallihi ajma'in. Gelecek testiniz zina konusu olacak inşallah Rabbil el Fatiha.